Kalbe farisi olarak tıkattır eden bir münacat. Hazil münacatü tıkattarat fil kalbi hakeza bil beyanil farisi. Yani bu münacat kalbe farisi olarak tıkattır ettiğinden farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan huvap risalesinde derc Ya Rab, tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, derdime derman aramak için cihat sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Muak telsüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki, yetmez mi dert, derman sana. Evet, gafletle sonundaki geçmiş zamandan keselli almak için baktım. Fakat gördüm ki dünkü gün, pederimin tabri ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezar ekberi suretinde göründü. Keselliği yerine vahşet verdi. İman o vahşetli mezar ekberi, ünsiyetli bir meclis münevver ve bir mezmal ahbat gösterir. Sonra soldaki istikbale baktım, derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kadrim ve istikbal ise emsalimin ve nesli atinin bir kabri ekberi suretinde görünüp, ünsiyet değil belki vahşet verdi. İman ve huzur-i iman, o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir daveti rahmaniye gösterir. Soldan dahi hayır görülmediği için hazır güne baktım, gördüm ki şu gün dünya bir tabuttur hareket-i olan cismimin cenazesini taşıyor. İman o tabutu bir ticaretkâh ve şamşalı bir misafirhane gösterir. İş bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecereyi ömrümün başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. İman o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedi hayata masar, ...ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. O cihetten dahi meyyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile medde-i toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert attı. İman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız fani bir dünya. Hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşe ve dehşet zehrini ilave etti. İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine beden vücutta bırakmış, mektubat-ı samadaniye ve sahayifi nukuş-ı olduğunu gösterir. Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. İman o kabir kapısını alemi nuru kapısı ve o yol dahi saadete ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem olur.'' İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil. Benim elimde bir cüz-i ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. İman o cüz-i la -i hükmündeki cüz-i ihtiyari yerine gayrimütenahi bir kudrete istinad etmek için bir vesikadır. Ve belki iman bir vesikadır. Halbuki o cüz ihtiyari denilen silah insani hem aciz hem kısadır, hem ayarı maksandır icat demez. Kişiden başka hiçbir şey elinden gelmez. İman ocuz ihtiyarıyı Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüsi kuvvetini devlet hesabına istiman ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Ne geçmiş zamana hulul edebilir ne de gelecek zamanı nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. İman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire-i hayatı geniştir. O cüz-i ihtiyarinin meydanı cevelanı kısacık şu zamanı hazır ve bir an ise edir. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve farklı ve azimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken kaleme kudretle sayfeyi iftardımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller ah şikayet bir surette yazılmıştır, mahiyetinde değercedilmiştir. Belki dünyada ne varsa numuneler fıtratımda vardır, umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hassizdir. Halbuki daire iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fark ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz-i ilahe gibi cüz, -i -i cüz, -i cüz -i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak ile edilen hacet nerede ve bu beş paralık cüz-i ihtiyari nerede bununla onların mübayaasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. Bu çare ise şudur ki o cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade ilahiye işini bırakıp, kendi havlu ve kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu ve kuvvetine iltica ederek hakikat tevekküle yapışmaktır. Ya Maden madem çare inecek budur, senin yolunda ucuz ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta senin inayetin acz ve zaafıma hem elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin farklı ve ihtiyacıma sofkat edip bana istilatgah olabilsin. Kendi kapısını bana açsın. Evet her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katreserat hükmünde olan cüz ihtiyarını ihtiyarına itimat etmez. Rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah! Altantık! Şu hayat dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzelan hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçağa gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan, zevale muhkümdür, süratle gidiyor. hane insan olan dünya ise zulümat ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler muhta kalır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hassiz emellerle ve elemlerle müptela bedbaht nefsim uyan aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder. Gecenin hafsız zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostlara olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız beceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halik'in yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru ü vücut bulursun. Hem feda et. Çünkü, çünkü şu vücut sende vedi'a ve emanettir. Hem O'nun mülküdür hem O vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, tabakar olsun. Çünkü nefi, nefi ispattır. Yani yok yok ise O vardır. Yok yok olsa var olur. haluk Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem O mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma. Birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap. Ta beş hasaretten kurtulup beş ridüheyi birden kazanasın. Bismillahirrahmanirrahim. Yıldız batıp gidince İbrahim ben batıp gidenleri sevmem dedi. لَقَدْ اَبْكَانِي نَعْيُ لَا اُحِبُّ الْآفِلٍ مِنْ خَلِيلِ اللّٰهِ İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zavallı ve ölümünü ilan eden نَعْيُ لَا اُحِبُّ beni ağlattırdı. خَلِيلِ اللّٰهِ فَسَبَّكْ اَنُوا قَلْبِ قَطَرَاتٍ بَاخِيَاتٍ Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek faresi fıkılardır. Li tefsiri min hakimin ey nebiyin ki kelam İşte o damlalar ise nebiy-i peygamber olan bir hakim ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiri'dir. Güzel değil, batmakla kaybolan bir mahpub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve aynı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Bir matlub ki, grupta kaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında kan ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki harp ona perestiş etsin ve ona bağlansın, kalsın? Bir maksut ki fena da mahvoluyor. O maksutu istemem. Çünkü faniyim. Fani olanı istemem. Neyle yiyeyim? Bir mağbut ki zevalde dert ne oluyor? Onu çağırmam. Ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacın ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mağbut olur? Evet, zahire müptela olan akıl, şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmekle meyyusane feryat eder. Ve baki bir muhbubu arayan ruh dahi, la uhibbul afilin feryadını ilan ediyor. İstemem, arzu etmem, takat getirmem müfarekatı. Der akab, zevalle acılanan mülakatlar. Keder ve merakı değmez. İçtiyata hiç layık değildir. Çünkü zeval lezzet elem olduğu gibi, zeval lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşknameleri olan mazlum kitapları, şu tasavvur-i zevalden gelen elenden birer feryattır. Her birinin bütün divan eşarının ruhunu eğer sıksan, elemkânâna birer feryat damlar. İşte bu. O zeval âlut mülakatlar, o elemli mecazi muhabbetler, derdinden ve belasındandır ki, kalbin İbrahim dâri, la hubbul afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmare cihetiyle fena bul ki, baki olasın. Dünya perestik esasatı olan, ahlak eden tecerrüt et, fani ol daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı mahbub-ı hakiki yolunda feda et. Mevcudatın adem-numa akıbetlerini gör. Çünkü şu dünyadan, bekaya giden yol, fenadan gidiyor. Esnaf içine dalan fikri insani, şu zelzeleyi zeval-i dünyadan hayrette kalıp meyyusanefi zahar ediyor. vücud hakiki isteyen vicdan, İbrahim Vâri la râhibbül âfilin eminiyle mehbubat-ı mecaziyeden ve mevcudat-ı zaileden kat alaka edip mevcud-ı ve mehbub-ı sermediye bağlanıyor. Ey nâdan nefsim! Bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakıyı ihsal eden iki yol bulabilirsin. Ve can ve canan olan mahbubu layezalin teccelli cemalinden iki lemayı iki sırrı görebilirsin, An, şart ki suret faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Evet nimet içinde inan görünür, Rahmanın iltifatı hissedilir. Nimetten inana geçsen müniyibo olursun. Hem her eseri samadani bir mektup gibi, bir sani zulcanelin esnasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen, esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masluatı faniyenin mağzını içini bulabilirsin, onu elde et. Manasız kabuğunu, kışını acımadan fena sevgine atabilirsin. Evet, masluatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir laf-ı mücessem olmasın. saniy Celal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masluat elfazdır, kelimatı ı kudrettir, ''Manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı dila terva zevalin havasına at. Arkalarından ana alakadarana bakıp meşgul olma.'' İşte, zahir peres ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi, böyle silsizli efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve heybetinden meyyusane feryat ediyor, hakikate giden bir doğru yol arıyor.'' Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbuplardan vazgeçti, vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi bir çare nefsin. İbrahim vari la hibbul afilin gıyasını çek, kurtu. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi serbest icama aşk olan Mevlana cami kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak, ne güzel söylemiş. yeki yekiham, hâ, yekicuy, yekibin, yeki yekidam, yekiguy demiştir. Yalnız bu satır Mevlana Cami'nin Yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları indada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler yani sayılabilir. Neam sadakta ey cami, huvel matlub, huvel mahbub, huvel maksud, huvel mağbud. Evet cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki mağbud, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız odur. Ki la ilahe illallah. Beraber nizant alem. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı negamatıyla, zikri ilahinin halkı kübrasında beraber La ilahe illa der. Vaktaniyeti şahadet eder. La uhibbul afirinin açtığı yaraya merhem sürüyor. Ve alakayı kesti mecazi mahduplara bedel bir mahbubu la izaniyi gösteriyor.